Şimdi Tufi Maslahat Risalesi'nin bu kısmında dinin maslahata verdiği önem üzerinde duruyor ve Allah'ın fiilleri belli bir amaca yönelik midir, değil midir? Sorusunu sorarak bu kısma başlıyor. Belli bir amaca yöneliktir diyenler olduğunu ve delillerini saydıktan sonra reddedenlerin delilini söylüyor. Daha sonra da maslahatı gözetmek ehli sünnete göre Allah'ın yarattıklarına karşı bir lütfudur. Bu göre ise Allah üzerine bir zorunluluktur diyor ve her iki tarafın görüşlerini veriyor. Daha sonra üçüncü konu olarak din kulların maslahat gözettiğine göre acaba bütün durumlarda mutlak olarak mı gözetmiştir diye sorusunu soruyor ve cevabını veriyor ve dinin maslahatları gözettiği görüşünün temellendirilmesini yapıyor kitaptan sünnetten ve icmadan temellendirmesini yapıyor kitaptan Bakara 179 Maide 38 ve Nur 2 ayetlerini verdikten sonra şu cümleyi kullanıyor Kur'an'da hiçbir ayet yoktur ki bir maslahatı veya maslahatları kapsamamış olsun diyor çok önemli bir cümle bunu zaten bütün İslam alimleri aşağı yukarı onaylıyorlar. Sünnetten de delillerini verdikten sonra icmadan deliline geçiyor ve maslahat-ı delil olarak İmam Malik'tir dedikten sonra 282. sayfada şu cümleyi kullanıyor. Gerçekte bu delil yani maslahat-ı sadece İmam Malik'e özgü olmayıp diğer alimlerin hepsi tarafından benimsenmiştir. Fakat İmam Malik bunu diğerlerine nazaran daha çok kullanmıştır diyor. Daha sonra dinin maslahatları gözettiği görüşünün temellendirmede nazarları Pazar görüşü yani akıl akli deliller getiriyor. Hiçbir doğru akıl sahibi Allah'ın yarattıklarının genel ve özel olarak maslahatı gözettiğinden şüphe etmez dedikten sonra akli delillerine ayetlerle de akli delilleri temellendiriyor. Ve 283. sayfada şöyle başlıyor. Allah'ın onların ilk yaratılışlarında, ahiret hayatlarında ve yaşamlarını sürdürmelerinde kulların maslahatını gözetip de şer'i maslahatlarını ihmal etmesinin imkansız olduğu açığa çıktı. Çünkü içeri hükümler daha geneldir. Dolayısıyla gözetilmeye daha layıktır. Bu hükümler aynı zamanda yaşamın sürdürülmesi ile ilgili maslahatlara dahildir. Bunlar sayesinde malların, canların ve ırzların korunması mümkün olur. Bunlar olmaksızın yaşam mümkün olmaz Dedikten sonra Nas, icma ve diğer şer'i deliller maslahata uygun olunca bir problem yoktur. Ana görüşü ne? Tekrar burada tekrarlıyor. Ben de tekrarlayayım. Nas, icma ve diğer şer'i deliller maslahata uygun olunca bir problem yoktur. Herhangi bir şer'i delil maslahata aykırı olunca bu ikisi şer'i delilin maslahatla tahsisi ve beyanı biçiminde maslahata öncelik verilmesi suretiyle uzlaştırılır. Bu ikisi dediği birincisi maslahat, diğeri de örnekler var. Diğeri de bu hadis. İcma konusunun vaslahattın icmadan yani en güçlü delilden daha güçlü olduğunu söyleyince icmayı da anlatıyor. Ve icma ile şunu söylüyor. İcma bu ümmetin müştehitlerinin dini bir konuda ittifak etmesidir. Şeklinde icmayı tanımlıyor. Ondan sonra icmanın kaynak oluşunun delillerini veriyor. Kitaptan delillerini veriyor. Ondan sonra sünnetten delillerini veriyor. Ve akli olarak icmanın delillerini veriyor. Ondan sonra icmanın kaynak oluşu şunu ifade eden delillerin karşılaştırmasını yapıyor birkaç açıdan. Ondan sonra da 296. sayfada maslahata riayet ilkesinin nas ve icmaa öncelenmesinin sebepleri yani görüşünün gerekçelerini Söylemeye başlıyor. İki sebep söylemiş burada. Maslahatın gözetilmesi ilkesinin nas ve icma'a öncelikli olduğunu açıklık getiren pek çok yön var. Birincisi, icma'ı inkar edenler maslahatın gözetilmesi ilkesini benimsemişlerdir. O takdirde bu ilke ittifak konusu, icma ise ihtilaf konusudur. İttifak edilen bir şeye sarılmak, ihtilaf konusu olan bir şeye sarılmaktan daha uygundur. Diyor. Bu noktada Ferhat Koca'nın makalesinde bir eleştirisi var. Çünkü burada şunu söylemeye çalışıyor. İcmanın delil olduğu hususunda ittifak yok. Ancak maslahatın gözetilmesi gerektiği hususunda ittifak var. Dolayısıyla icmanın delil olduğu hususunda icma yokken maslahatın delil olduğu hususunda icma var. O halde ittifak olanı almak daha evladır diyor. Yani icmanın icma delil olmadığı, delil olduğu hususunda ihtilaf olduğuna göre ve maslahatın delil olduğu hususunda icma olduğuna göre maslahatın icmadan öncelikli bir delil olduğuna delil getirirken icmayı delil getiriyor dikkat edersen. Maslahatın delil olduğu hususunda icma vardır diyor. Bu bir çelişkidir, bu bir tearruzdur. İkincisi ki Ferhat Koca makalesinde bunu eleştirmiş. İkincisi naslar ihtilaflı ve çelişkilidir. Böyle olunca bu naslar hükümlerde meydana gelen ve dinen kınanan görüş ayrılığının nedenidir. Maslahatın gözetilmesi ise başlı başına bir gerçekliktir. Bunda ihtilafa düşülmez. Maslahatın gözetilmesi dinen istenen görüş birliğinin de nedenidir. Dolayısıyla buna uyulması daha uygundur diyor. Bu da problemli bir görüş. Çünkü naslar hükümlerde meydana gelen ve dinen kınanan görüş ayrılığının nedenidir değil. Naslar değildir. Görüş ayrılığının nedeni naslar değildir. İnsanların nasları yorumlamasıdır. Naslarda problem yok. İnsanların onları anlamasında problem var. Maslahat için de aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Genel herkesin üzerinde ittifak edeceği maslahatları ibadet alanının dışında çok fazla bulamazsınız. Şöyle söyleyeyim. Mesela namazı ele alın. Namaz bir ibadettir. Namazın maslahatı nedir? Hikmeti nedir? Şari için namaz emretmiştir? İnsanlar... Kemikleri hareketsizlikten kireçleme yapmasın diye mi? Bunun böyle olduğunu söyleyenler de olabilir mi? Yani evet bu da bir maslahattır. Namaz kılan insanın diz kemiklerinde kireçlenme olmaz diyebilir misiniz? Dersiniz değil mi? Bu da bir maslahattır. Namaz kılmanın faydasıdır. Veya ben işte pantolonlarımın diz kısmı genellikle eskiyor. Namaz kılmanın zararları diyorum. Bu bir mefsedet midir? Yani namaz kılıyorum diye pantolonlarım hep diz kısmından eskiyor. Yani takım elbiseyle işte namaz kılarsam takım elbisenin ceketi kalıyor, pantolonu gidiyor. Bu namaz kılmanın zararı denilebilir değil mi? Aynısını muamelata al, adetlere al o zaman. Muamelata al. Otobüse binmek faydalıdır da diyebilirsin. Otobüse bineceğine yürüyerek git o daha faydalıdır da diyebilirsin. Ne oldu? Fayda herkes için doğru mu oldu? Kişilere göre değişti. Yani dolayısıyla maslahat da ihtilaf sebebi olabilir. Mutlak maslahat zaten Şatibi de bunu izah ettiği gibi olmaz. Her maslahatta mefsede her mefsedette maslahat olabilir. İçki zararlıdır. Ancak Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman onda bir takım faydalar var diyor değil mi Kur'an-ı Kerim? Ama onda bir takım faydalar var diye cevaz verilmemiş, yasaklanmış. İşte burada çatışma anında beyan fonksiyonundan dolayı maslahatın icma ve diğer delillere öncelikli olması gerekliliğini ortaya koymuş olduğunu söylüyor. Daha sonra maslahata riayet ilkesinin nas ve diğer delillere tercih konusunda ileri sürülen muhtemel itirazlara cevaplar veriyor. Ve ondan sonra savunduğumuz maslahat, mürseli de içine alan bir genelliğe sahiptir diyor ve şöyle diyor. Şunu bil ki söz konusu hadisten faydalanarak temellendirdiğimiz bu metot, İmam Malik'in benimsediği mürsel maslahat görüşü değildir, bilakis daha ileri düzeydedir. Bu metodun özü ibadetler ve miktarlar konusunda nas ve icmaa, muamelat ve diğer hükümler sahasında ise maslahata etmektir Peki... Niçin ibadetler ve adetler, miktarlar konusunda nas ve icma'a itibar ediyorsun da muamelat ve diğer hükümlerinde maslahate itibar ediyorsun? Yani aynı gerekçeyi bu soruya da cevap vermesi gerekir idi. İbadetler konusundakini anlatmış, kitaptan ve sünnetten çeşitli yerleri söylemiş. Daha sonra muamelat, iş delillerin ile ilgili durumlarda nasıl hareket edileceğini söylemiş. Sonuç kısmına gelmiş 311. sayfada şöyle diyor. Biz maslahatı ibadet ve benzeri konularda değil, muamelat ve benzeri alanlarda esas aldık. Çünkü ibadetler dinin hakkıdır ve ona özgüdür. Dinin hakkı olan bir şeyi sayı, keyfiyet, zaman ve yer açısından bilebilmek ancak dinden kaynaklanan bir bilgiyle mümkündür. Böylece kul bunu belirlenen şekle uygun olarak yerine getirir diyor. Sonraki paragrafta şöyle devam ediyor. Sonra bu görüş maslahatları akılların ve tecrübelerin sınırını aşan ibadetler içinde ileri sürülebilir. Fakat mükelleflerin kendi haklarının gözetilmesindeki maslahat akıl ve Tecrübe yoluyla kendilerince bilinmektedir. Diyor ki aslında burada maslahatların kişisel göreceli, zamana mekana şahsa göre değişebildiğini de söylemiş oluyor. Bu durumda ben şu soruyu sorarım Tufi'ye veya soruyorum. Peki maslahat ve mevsedet mutlak mı? Yani mükellefin maslahat ve mevsedet olarak gördüğü şey gerçekten de maslahat ve mevsedet midir? Mükellef bunların böyle olduklarına neye göre karar verecek? Aklıyla mı yoksa bir delille mi? Yani maslahat ve mevsedeti Neye göre belirleyeceksin Ey diye soruyarak e, Maslahat Risalesi'nin değerlendirmesini bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi sizlerin kafasına takılan sormak istediğiniz veya katkı yapmak istediğiniz hususlar var ise mikrofonu Size bırakıyorum. Kısaca Necmeddin Tufi'nin Maslahat Risalesini bu şekilde özetledim ve içinde bazı hususlara da temas ettim ama sözü vermeden önce son kez şunu söyleyeyim. Ben Ferhat Koca'nın makalesini de birlikte okudum ve Talip Türcan'ın ve İzmirli'nin ilgili yerlerinde okudum bu makaleyi değerlendirirken ve şunu gördüm. Tufi'nin ki Mehmet Erdoğan Ahkamın Değişmesi isimli doktora tezinde Tufi'nin görüşünü tefrit görüş yani aşırı derecede ileri görüş olarak sunmaktadır. Orada da gerekli gerekçelerini söyler. Tufi'nin diğer kitaplarında bu hususa temas etmemesi, bunun içerisine girmemesi bu görüşlerinden döndüğüne bir delil olarak da kullanılabilir ama bana çok tutarlı gelmedi Tufi'nin görüşleri. Altı boş içi boş, altı temellendirilemez görüşlermiş gibi geldi bana. Dolayısıyla bu Tufi'nin maslahat hususundaki görüşünün son dönemde bilhassa 20. yüzyılda iştahat kapısının yeniden açıldığı düşüncesini temellendirmeye çalışan insanlar belki geçmişteki müştehitlerden ki ileri derecede fıkıh anlama ve yorumlama melekesine sahip olamadıklarından, belki modern çağın şartlarına uyduklarından veya belki başka gerekçelerle Tufi'nin maslahat hususundaki görüşlerine sahip çıkmışlardır. Bana sorarsanız Tufi'nin maslahat hususundaki görüşlerini savunanların büyük kısmı hevalarının peşinde gidiyorlar. Bana öyle geliyor. Çünkü temellendirilebilecek bir şey gibi gelmedi bana. Hevanın peşinde gitmekte de şunu kastediyorum. Kitap ve sünnet naslarının bilhassa kitap naslarının bir takım gerekçelerle devre dışı bırakarak maslahatı öncelleyemezsiniz. Maslahatı da ancak kitap ve sünnetten temellendirmeniz lazım. Bu hususta doğrudan İmam Şafi'nin şer'ilik ilkesi burada Şafi'nin getirdiği şer'ilik ilkesi açısından da baktığımız zaman ki ben tamamına katılmıyorum Şafi'nin bu şer'ilik ilkesi görüşünün ama burada en azından bir hususta faydalı mı zararlı mıdır diye karar vermek için bir kriter olması lazım. Bu kriterde var yani siz Kur'anı atlayarak bir şeyin faydalı veya zararlı olduğuna karar veremezsiniz. Evet her şeyde Kur'an'da hüküm delil bulamazsınız ama Kur'an'ın işte burada da Maturidinin getirdiği bütünlük Kur'an'ın bütünlüğü ilkesi hareketle Kur'an'ın genelinin değerlendirmesi yapılarak elimizdeki karşılaştığımız hükmünü merak ettiğimiz, araştırdığımız konunun Kur'an'ın ruhuna aykırı düşmeyecek biçimde temellendirilmesinin yapılabileceğini düşünüyor. Şimdiye kadar söz alanlardan iki. 3 soru hasıl oldu. Ben onları da yazmadım. Dolayısıyla şimdi soruları cevaplamak mecburiyeti var. Erol Hoca'nın 2 sorusu vardı. Birini şöyle hatırlıyorum. Nasıl oluyor da la zarar ve la zarar. Hadisi üzerine koskoca bir maslahat teorisi inşa edebiliyor. Şimdi Necmeddin Tufi'nin burada bu hadisin şerhinde sadece hadisle yetinmediğini görüyoruz. Makaleyi okuduysanız Risale'yi. Görüşlerini temellendirebilmek için pek çok ayet ve hadisten yararlanmış ve onları da izah etmiş. Orada Necmeddin Tufi buradaki görüşlerini dayandırırken çıktığı nokta şu. Evet Gülünaz hocanın burada Yarım yamalak da anladığımız kadarıyla söylemlerinden söylediği şey... ...bir yerde göz önünde bulundurulması gereken bir şey... ...Tufi'nin yaşadığı ortam, siyasal ortam da bir ara görüş beyan etmek dertinde olabilir. Dolayısıyla görüşlerini ona göre değerlendirmek lazım diyoruz. Biz aslında bu biliyorsunuz la zarara ve la zarar ilkesi mecellenin 19. maddesidir ve şöyle çevirmişlerdir. Zarar ve mukabele bir zarar yoktur. Biçiminde çevirmişlerdir mecellede bunu ve biz bunun düş şeria açısından yani İslam dininin temel maksatları açısından bu hadise yaklaşılması gerektiğini Mecelle şerhlerinde görüyoruz. Ve Makassid-i Şeria açısından bakıldığı zaman biz bu ilkeyi aynı zamanda şerhlerden hariç olarak ders notumuzda İslam hukukunun hukukun üstünlüğü prensibini esas almış olduğunun delili olarak da biz bu ilkeyi değerlendiriyoruz. Ve ayrıca bu aynı zamanda maslahatın bir ilkesi olduğu gibi yine aynı zamanda ıstıshaba dayalı bir ilke olarak da değerlendiriliyor. Kademi yutraqu alak demihi ve zararı yüzalu ilkeleriyle beraber bu kaideyi ele almak mümkün olur. Zarar vermek ve zararla karşılık, zararla mukabelede bulunmak yoktur. Yani bu kaynım meşrudur. O halde ortaya çıkan zararın, meydana gelen zararın ortadan kaldırılması da onun aynı derecede önem. Taşır. Zararın telafisinde ise eğer şahsi bir durumla ilgili ise görülen zararın misliyle telafisi gerekir ki bu muamelatta mislen tazmin olgusunu ortaya çıkarır. Yani alışveriş vesaire ilişkilerde. E, ceza hukukunda ise kısas olgusunu Doğurur. Ve bu durumda ammeyi ilgilendiren hususlarla ilgili ise o zaman zararın tamamen ortadan kaldırılması gerekir şeklinde temellendirmiştik. Yine bunu 25. madde ile zararu la yuzalu bi mislihi zarar misliyle izahle olunamaz kuralıyla da izah etmiştik. Bu açılardan bakıldığında maslahata Necmeddin Tufi'nin bunu ilke olarak göstermesi evet biraz zorlama olarak da kabul edilebilecek bir anlayıştı hat İslam hukukçuları hiçbiri muteber maslahatlarla onların itibarı alınan, alınacağı hususunda ihtilaf etmemişlerdir. Aynı şekilde mülga maslahatların da reddedilmesi gerektiği hususunda ihtilaf etmemişlerdir. İhtilaf mürsel maslahatlardadır. Necmeddin Tufi mürsel maslahatlar görüşünü diğer imam farklı olarak ortaya koymakta ve mürsel maslahatlar yani hakkında maslahat olup olmadığına dair olumlu ya da olumsuz herhangi bir delil bulunmayan maslahatlar hususunda aklı öne çıkartmaktadır ve temellendirdiği bu hadisle onu temellendirmek çok da doğru bir tutum gözükmemekte. La zarara veya la zarar ilkesi hadisi ki ilki olarak mecelede yer almış bu mürsel maslahatların Nas'ın da önüne geçebileceği bir anlayışını hazırlamakta kullanılması çok mantıklı gözükmemekte. Ancak işte burada harici sebepler devreye girebilir. Bunda da işte Günlaz Hoca'nın da söylediği gibi yaşadığı dönemin siyasal şartlarının veya bir takım kaygıların olduğu gündeme getirilebilir. Maslahat teorisini ve makasit teorisi biçiminde Cüveyni, Gazali, Şatibi ekseninde ele almak gerekir ki onlar mürsel maslahatları, ki İmam Malik de öyle. Mürsel maslahatları kabul etmiyorlar. Mürsel maslahat olamaz diyorlar. Yani maslahat ise bir şeyin onun maslahat olduğuna dair gazali bunu çok sınırlandırmıştır. Külliye olacak, katiyi olacak ve kapsayıcı olacak, kesin olacak ve genel olacak. Katiye olacak, külli olacak ve umum ifade edecek. Dolayısıyla bu sınırlar çerçevesine baktığınız zaman mülksel maslahat olamaz. Bu ancak nas'tan çıkarılabilecek bir münasebet ile söz konusu olabilir. Şimdi burada hikmet illet hususunda bizim dikkat etmemiz gereken Kavram münasebet kavramı. Yani bir hususta şimdi hikmeti cenabı ı Hak bunun niye emretti diye sorduğunuz zaman şunun için dediğinizde illeti bulursunuz. Neden emretti? Çünkü insanlara faydalı olsun dediğiniz zaman da hikmeti bulursunuz. Peki onu emrediş sebebi olarak yani illet ve hikmet olarak ikisini bir araya aldığınızda bizim onu çıkartmamızı sağlayan vesile nedir? İşte burada da münasebeti bulursunuz. Münasip kavramı çıkar. Bu münasebet eğer nasla bildiriliyorsa münasibül müessir diyorlar. Yani ve burada münasibil müessirde ana ilke nedir? O illetin veya hikmetin gerekçesinin hemen peşinden gelmesidir. Yani bitişik olması, mukarin olması. Eğer mukarin olmazsa ayrı bir nas'ta onun illeti veya hikmeti gerekçesi bildiriliyor ise o zaman müfarık diyorlar buna. O zaman da buna müessir değil mülayim diyorlar. Münasibül mülayim. Yani bunun illet olması uygundur anlamında. Müessir ise bunun doğrudan sonuca etkisi var demek. Burada münasebet kavramı bizim için öne çıkıyor. Münasebeti anladığımız zaman meseleyi çözeriz. Çünkü münasebet bir şeyin illetinin ve hikmetinin o illet ve o hikmet olduğunun gerekçesidir. İşte bunun için Talip Türcan'ın norm amaç ilişkisi kitabını mutlaka okumanız lazım. Orada Münasebet kavramıyla ilgili tabi bir de Kaşif Hamdi Okur'un doktora tezi var. Şimdi üç kavram var ki istihsan, ıstısla, kıyas. Bunlar üçü birbirine benzer kavramlardır. Burada istihsanda sorun nedir? Kıyas yoluyla hükmüne ulaşabildiğimiz bir meselenin maslahata yol açmaması sebebiyle başka bir şekilde hükme bağlanmasıdır. Şafii bunu biraz daha dalga geçerek belki şer icat etmektir diyor ama. Şimdi burada... Sorun şu, kitap ve sünnetin nasları karşılaşılan bütün meselelere cevap vermeye yetmiyor. Bu bütün meselelere cevap vermek için kullanılan ana şey nedir? İllet sebebiyle kıyas yoluyla meseleleri çözmek. Fakat illet biraz katıdır, kuralcıdır kıyas. Dolayısıyla her karşılaştığım meselede kıyas maslahata uygun sonuç vermeyebilir. Yani o anki derdini çözmeyebilir. Mesela örnek veriyorum, icare aktı, kira aktı caiz olmaması gerekir. Çünkü ilke nedir? Madumun satışı yasak. Yani ortada olmayan bir şeyi satmak yasak. Dolayısıyla kira akdinde ortada olmayan bir şeyin satımı söz konusudur. Ve kıyas uyguladığınız zaman ortada olmayan bir şey satmak yasaksa kira akdi de yasaktır diye bir sonuca çıkarsınız. Kıyasın sonucu bu. Katı kıyasın sonucu. Halbuki bunu yaptığınız zaman toplumun ihtiyacı olan bir şeyi engellemiş oluyorsunuz. Asıl olan şeriatın gönderiliş amacı toplumun ihtiyaçlarını karşılamak. Onlara fayda Yalan olanı getirip zararlı olanı kaldırmaktır. Bütün herkes bunu kabul ettiğine göre bu kıyasa din cevaz veremez. O halde din bu kıyasın dışında bir şekilde icare aktine cevaz veriyor olmalı. Baktığınız zaman işte görüyorsunuz ki toplumun örfü var, insanların ihtiyaçları var, zaruret var. Dolayısıyla bu sebeplerle siz istihsanen icare caizdir diyorsunuz. Meseleyi çözmüş oluyorsunuz. Malikte maslahata dayanarak çözüyor. Hanefiler buna zaruret istihsanı derler. Zaruret sebebiyle de istisna. Dolayısıyla istisna ve maslahat çok birbirine aykırı, çok birbirinden farklı kavramlar değildir. Müştehitler bu kavramları ortaya koyarken toplumun ihtiyaçlarını çözme endişesi taşımışlardır katı kıyas uyguladığınız zaman meselelerin içerisinden çıkılmaz bir takım problemlere yol açabileceğini görmüşlerdir ve bunu çözebilmek için maslahat ve istihsan ve şeriatın genel kuralları gibi ilkeler çıkararak bu meseleleri çözmeye çalışmışlardır. İstihsan ve maslahat bu düşüncenin bir ürünüdür. Zarar zarara zarar vermek yok. Prensibinin ölçüsü ne olmalı? Halbuki her zararda bir haksızlık var. Şimdi işte biz bunu bizim külli kaidelerle ilgili ders notumuzda ilgili maddeye yazdığımız açıklamayı okur. Biz la zarara ve la zırar ilkesinin hukukun üstünlüğü prensibinin 1500 sene önce ifade edilmiş biçimidir diye onu temellendiriyoruz. Yani kişisel ölçü almayı ortadan kaldırma ve hukuku topluma ve devlete egemen kılma anlayışının bir ürünüdür bu. Dolayısıyla kişisel ölç almayı ortadan kaldırarak hukukun üstünlüğü ve devlet kudretine herkesin güveninin sağlanması gerektiğini ortaya koyan bir ilkedir. Haklılık veya haksızlık açısından baktığınız zaman bu haklılığı ve haksızlığa kişiler karar vermeye kalktığı zaman haklılığı ve haksızlığa kişiler karar vermeye kalktığı zaman dengeyi sağlayamayacaklardır. Bu bir iştihat meselesidir. Dolayısıyla haksızlığa uğrayan kişi hakkını kendi eliyle almaya çalıştığı zaman haksızlığa varacak derecede hatta aşacak derecede muamele yapabilir. Bu dengeyi sağlayabilecek olan üst kudret devlet kudretidir. Onun için Zararda, zararda haksızlık söz konusu ise haksızlığın giderilmesi de bir başka ilkedir değil mi? Haksızlığın giderilmesi. Dolayısıyla kişisel ölçü almayı ortadan kaldırdığınız zaman insanların zararında ortadan kaldırılması gerekir. İşte bu ilke aynı zamanda hukuki otorite olarak yegane devletin otorite olması gerektiğini ortaya koyan bir ilkedir. Nas'la istisana örnek olan bir mesele. Örfede örnek olmaz mı? Hepsi örnek olur, hepsine örnek oluyor. Neticede burada nas belirlemiş bir şey ortaya koymadığına göre siz bunu istisandan, maslahatla veya diğer delillerinden çözebilirsiniz. Örf diyebilirsiniz buna, zaruret diyebilirsiniz, istisan diyebilirsiniz, maslahat diyebilirsiniz. Önemli olan meseleyi çözmek. İşte Tufi'nin bence tutarsız olduğu yönlerden biri de bu. Bu hadis neticede ahad yolla gelen bir hadis. Mütevatir değil. Üzerinde icma da gerçekleşmiş değil. Dolayısıyla la zarara ve la zırar hadisi ile diğer delilleri siz tahsis edemezsiniz. E, Hanefiler açısından zaten tahsis edemezsiniz. Çünkü nedir? Tahsis delili muhassıs yani tahsis ettiğinin dengi olacak. Eğer o dengelik söz konusu değilse tahsis yapamazsınız ahad haber ve kıyasla da ağım olan hükümleri tahsis edemezsiniz. Tufi ayet-i kerimeler bir zararın defedilmesi ve bir menfaatin desteklemeli. Öyle değilse ayet yanlış anlaşılmış olabilir Tufi burada şunu senin dediğin gibi temellendirirken şunu demiş olsaydı bir çıkış yakalamış olabilirdi. Ayet ve hadisler bulundukları dönemdeki bulundukları toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek üzere gelmiştir. O dönemin toplumunun ihtiyaçlarıyla diğer dönemlerin toplumunun ihtiyaçları farklı olabilir. Bu Bugünün toplumunun ihtiyaçlarına bu ayet ve hadisler cevap vermeyebilir. O halde bu ayetlerin genel ilkesi toplumda maslahatı gerçekleştirmek ve mevsedeti ortadan kaldırmaktır. O halde biz bu ayetler ve hadislere rağmen bugünün maslahatını gerçekleştirecek şeyle bu ayetleri ve hadisleri olmasına rağmen farklı hükümlere gidebiliriz deseydi bir yerden tutturmuş olurdu. Bu tarihsellik ilkesidir. Belki bir çıkış yakalamış olabilirdi ki maslahatı bugün bu şekilde kullanmak daha doğrudur diye düşünüyorum ben de. Yani Tufi'nin yaklaşımı biçiminde değil. Çünkü Tufi'nin yaklaşımı keyfiliğe yol açacak. Bu, bu durumda insanlar Kendilerinin lehine gözükmeyen bütün ayet ve hadisleri bir takım farazi maslahatlarla hükümsüz kılmaya çalışacaklardır. Dolayısıyla Tufi'yi böyle temellendirmiyor. Tufi'nin temellendirmesi farklı. Tufi maslahatın neyin belirleyeceğine cevap veremiyor. Yani bu maslahat disalesinde bunun cevabını ben göremedim. Siz gördüyseniz. Siz söyleyin. Yani Tufi maslahat nas ile çelişirse maslahat öne alınır derken bir şeyin maslahat olduğuna neye göre karar vereceğiz sorusuna cevap vermiyor bu mak. Bir şeyin maslahat olduğuna neye göre karar vereceksin? Hiç şüphesiz nas'a göre karar vereceksin. Delille cevap vereceksin. O halde maslahatı nas'ın önüne almak diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü işte ben içi boş kalmış derken kastettiğim buydu zaten. Şafi'ye göre kıyas Hanefi'ye göre içtihat mıdır? Hayır. Şöyle Şafi'ye göre içtihat kıyas. Hanefi'ye göre farklı kıyas. Hanefi'ye göre kıyas İştihadın bir türüdür. Soruyu tersinden sor. Şafi'ye göre iştihad, yegane iştihad kıyas. Başka iştihad tanımaz. Tahkikül menatı esas kabul eder. Yani bir meselenin hüküm oluş gerekçesini illetini tespit etmeyi kabul eder. Onun dışında iştihad kabul etmez Şafi. Rey iştihadını kabul etmez. Akıl mı delil mi önemli? Şimdi akıl, bakın bir şeyi çözelim. Maslahatı belirlemede. Şimdi bir şeyin maslahat olduğuna akıl karar verebilir mi? Sadece tek başına insan akıldan mürekkep bir varlık değil. İnsanda duygular da var, duygular da var. Dolayısıyla insanların en basitini söylüyorum. Siz öğrencisiniz hemen örneğe vereyim. İlitan'da size göre bir dersi kopya çekerek geçmek, geçmek ne olursa olsun geçmek mi maslahat yoksa öğrenerek geçmek mi maslahat? Hoca kısmından bakarsanız öğrenerek geçmek maslahattır diyorsun, notu kriter getiriyorsun. Hoca kısmından böyle. Talebe kısmından ne olursa olsun geçmek maslahat. Hayır işte bunu aklınızdan öğrenmek diyorsunuz ama duygularınız uygulama alanına çıktığı zaman bunu böyle uygulamıyor. Yani sınav esnasında ya sağımdan bakayım solumdan bakayım bilen bir adam var mı veya bu neydi diye düşünen olmuyor mu? Düşünmüyor musunuz? Maslahat bakış açısına göre değişmez. Değişiyor ise bu akıllara dan kaynaklanır. Eğer maslahatı belirleyen nasıl olursa maslahat bakış açısına göre değişmez. Nasıl belirlemeli maslahat?